cennete gidecek amel işlemeyi cehennemden uzaklaşacak iman nasip etsin hepimize. Kardeşlerim, Rabbimiz suhan ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz her sözde her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi unulama onu razı etmedir. Rabbim bu yol üzerine yaşayıp bu yol üzerine ölmeyi ve Allah'a Azze ve Celle'nin huzuruna Müslüman olarak dirilmeyi nasip etsin bizlere. Rabbim Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen o daha güzel sözlü olan kimdir diyen o insanların arasına Rabbim bizlere de katsın. Kardeşlerim, kardeşimizin de sorusu üzerine davetin din üzerinde hakikaten çok büyük bir tesiri vardır. <Gülüyor> Aleyküm selam var amutuma. Çünkü davet sayesinde tebliğ sayesinde bir şeyin bozukluğu yanlışlığı doğruluğu anlaşılır ve davet sayesinde ümmet dirilir toplum ıslah olur durumlar düzelir kargaşa girer davetçinin yürüttüğü çalışma ne kadar güzel ne kadar ihlaslı olursa o kadar çaba ve yarar sağlar bu çalışma neticesinde oradaki insanların bedbahtlığı gider ve oradaki insanların mutlu mesut olmasına sebep olur. Allah bizi bu hayır yolundan ayırmasın kardeşlerim. Davetin hakikaten o kadar büyük tesiri vardır ki düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaşadığı toplulukta her türlü pislik ahlaksızlık, şirk diz boyu değil artık insanların battığı bir duruma gelmişken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o topluma davetçi olarak gelmesi ve ihlasla, samimiyetle insanları hakka çağırması ufacık bir ışığın oradan parlaması insanları imana yani salih amele davet etmesi oradaki insanların düzelmesine yani o davete kulak veren ona tabi olan o hayrı işlemeye doğru adım atan insanların hidayete ermesi doğruyu görmesi doğruya tabi olması İslam'ın yayılmasına sebep oldu. teknolojide de tam bilinmiyor müslüman bir doktora sorarsanız size ne olduğunu anlatır tahmini söylüyorlar <gülüyor> çünkü 3-40 güne kadar hiç kimse bilemez ondan sonra belli kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin her şeyde bazı şartlar eee olduğu gibi nasıl ki namaz kılmak için abdest almaya vaktin girmesine vakit girse bile kıblenin tespit edilmesine ve kıyamdı, kıraattı, rükuydu, secdedi tahiyattı gibi bazı şartları varsa muhakkak ki davetin de şartları vardır onun da şekilleri vardır, adapları vardır bunlardan birincisi İhlaslı olmadır kardeşlerim. İhlas geçen de anlattığımız gibi neyde varsa o olan şeye hayat kazandırır. Yani Allah'a davette bulunan davetçinin sözünde, amelinde hem gizli de hem de açıkta ihlaslı olması ve Allah rızası ve ahiret ümidinden başka bir maksat taşımaması onun tek gayesi olması gerekir İnsanlara hikmetle güzel sözle en güzel şekilde yaptığı mücadeleyle Allah'a davet etmesi gerekir çünkü davetçi bir mesaja sahiptir üzerinde Allah'ın kendisine şeref olarak bahşettiği büyük bir mesuliyet bulunmaktadır bu nedenle insanlığı insanlığa hayat veren bu din ile kurtarmak gibi bir hedefi olmalıdır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Enfal Suresinde buyurduğu gibi <gülüyor> Ey iman edenler sizi size hayat verecek olan şeylere çağırdıklarında Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor. Aleyküm selam ve <gülüyor> ve Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında biz inananlara ey iman edenler sizi size hayat verecek olan şeylere çağrıldığında Allah'a ve Resulüne icabet edin diyor. Hakikaten bu çok çok önemli ayetlerden bir tanesi kardeşlerim. Allah hepimize bununla amel etmeyi nasip etsin. Allah kendisine rahmet etsin. Şekalbani birçok risalesini bununla bitirmiştir. Bakın ufak ufak Arapça risalelerini hep sözünü bu ayetle bitirmiştir. Ey iman edenler sizi size hayat verecek olan şeylere çağrıldığında Allah'a ve sunduğunuz icabet edin diyor. Aleykümselamun aleyküm. Demek ki davetçi olan davetçinin görevi Allah'ın Resulleri görevlendirdiği o şeyle alakalıdır Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Ey Muhammed de ki bu benim yolumdur Allah'a basiret üzerine davet ederim bana tabi olanlar Allah'a noksanlıklardan münezzehtir ve ben müşriklerden değilim evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin İslam'a davet etme İslam davası yolunda çalışma en şerefli vazifedir. En yüce ameldir. En muazzam görevlerdendir. Bu büyük şeref dolayısıyla Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Aleyküm selam ve Eğer hakkıyla biz bu görevi yüklenebilirsek yüklenmiş olduğumuz bu emaneti hakkıyla yerine getirebilirsek işte sen İslam yolu üzerine olan birisisin. Düşünün Allah Subhanahu ve Teala Mayide 67'de yanlış hatırlamıyorsam Ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur Allah kafir olan bir topluluğa hidayet edici değildir diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim bakın Resul aynı zamanda aynı zamanda kuldu ey kulum indirdiğimi tebliğ et eğer bunu yapmazsan kulluğunu ifa edemezsin korkma Allah seni korur Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değil diyor bu ayetin itibarı umumdur kardeşlerim aleyküm selam yani Resul'e has inen bir ayet değil itibarı kıyamete kadar geçerli ben de Allah'ın kuluyum ben de iman ettim diyen bütün müslümanları bağlayan bir ayettir Allah hepimize ihlaslı olmayı samimi olmayı nasip etsin <gülüyor> kardeşlerim amellerin kabulünde şartlar vardır nasıl ki ihlasın kaynağı kalpse kalpteki niyetse niyet de amellerin miyarı adil bir ölçüsü ise niyete göre taatlar da değişir aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ameller ancak niyetlere bağlıdır diyor herkes için ancak niyet ettiği vardır aleyküm selam Allah amellerini sadece Allah hızası için yapan ve yaptığı amelleri de peygamber aleyhisselamın sünnetine uygun olarak yapanlardan eylesin bu iki şart olmadığı müddetçe yani yapılan ibadeti sadece Allah için yapma ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etme olmadığı müddetçe ameller hiçbir zaman sahip değildir. Onun için davetçinin her zaman gündeme getirdiği gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi şirk koşmayın ifadesi olmalıdır. Aleykümselam ve Rahmetullah ve davetçinin fertlere, gruplara yönelik davetinde sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını arzulaması gerekir her ne olursa olsun gösterişten, şöhretten bu arzulardan uzak durması gerekir ne yaparsa yapsın ibadetlerdeki kabulün birinci esası neydi Allah rızası davetçi de çalışmasını sırf Allah için yürütmeli onun rızasını aramalı davet ile bir cemaat veya hizip teşkil etmek gibi bir hedefi bulunmamalıdır hiçbir zaman bir davetçi bir grubun bir hizbin teşekkülüne de fırsat vermemelidir Davetçi eğer amelinde ihlaslı olursa, davete muhatap olana da istikamet nasip eder. Anlatan insan hakikaten ihlaslıysa, dinleyen insan da onu mercek altına tutması hasebiyle o da istikamet sahip olur. Allah bunu anlayanlarda öylesin kardeşlerim. Allah hepimizi ihlaslı olmayı nasip etsin. Rabbim hepimizden razı olacak ameller işlemeyi nasip etsin. Eğer yapmış olduğumuz amellerde, yapmış olduğumuz davette eğer ihlası gözümüzün önüne koymazsak ki buna dikkat etmezsek etrafımızda dalgavuk olacak insanların öven, aşırı övgüde ileriye giden insanların olmasına sebep olur ve davet eden insan aslında davet eden değil o insanları ifsad edecek korkunç bir canavar e, haline döner de gider Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim din nasihat dinidir nasihat da bir türlü İtaattır, ibadettir. İbadet ise Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ahiret yurdu hedeflerinden birisidir. Ameller Allah'a arzulunur ve Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Öyleyse amellerimizi düzgün yapalım, sağlam yapalım. Çünkü Allah bizden birisinin işini sağlam yapmasını sever. Bir işe de güvendik mi, Allah'a da sırt dayadık mı? Ona teslim olduk mu? Artık ondan başka bir yola gitmeyelim. Aleykümselam ve Onun için kardeşlerim davet hakikaten ihlas ve samimiyet getirir. İhlassız olan, samimiyetsiz olan bir işte devamlılık da olmadığı gibi ondan sonra gelen insanlarda da istikamet olmaz bunun yanında <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geliyor çalımlı bir şekilde devesinden iniyor Muhammed hanginiz diyor oradakiler işte şuradaki oturan beyaz tenli diyorlar sana diyor bazı sorular soracağım ama diyor kızmayacaksın diyor sor diyor. İstediğine cevap verilecek diyor. Aleyküm selam Adam sorularını soruyor. Allah Resulü Vesselam gayet sakin, yumuşak bir şekilde adamın kasıtlı olan sorularına dahi cevap veriyor. Ve akabinde adam kalbi yumuşuyor. Sana diyor kavmim adına beyat ediyorum diyor. Dönüyor ve kavminin adına Allah Resulü ve Vesselam'a hayat ediyor. Yani insanlara güzel muamele nasihat edenlerden nasihat eden insanların da birinci ahlak olmalıdır. Nasihatta bulunduğun, öğüt verdiğin hayra davet ettiğin kimselere güzel muamele etmek gerekir. Allah hepimize ahlaklı olmayı nasip etsin kardeşlerim. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak olmayı nasip etsin. Çünkü ahlaksızlık kötü muamele davetin önüne geçen en büyük engellerden birisidir. Çünkü insanlardaki kin nefret, hoşnutsuzluk faydasız işlerle meşguliyete sebep olur insanların hiç olmadık yerde dedikodu, kıybet, haset, iftira, kin ve garezine sebep olur halbuki gündemde tevhid olması gerekir Allah'ın izzet ve şerefinin gündeme gelmesi gerekir evet Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim güzel muamele güzel ahlak çok çok önemli bu yüzden Allah Resulü ve vesselam Ebu Davud'un süneninde gelen bir rivayette yumuşaklığın süslemediği sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor düşünün sert bir cismi insana dahi dürksen onu çizar yaralar herhangi bir şey olmasına sebep olur eh. Allah hepimize güzel muamele yapmayı nasip etsin Allah kendisine rahmet etsin İmam-ı Şafii'nin dediği gibi ben diyor Kur'an'da bir sure biliyorum diyor eğer diyor bu sure den başka sure olmasaydı Muhammed ümmetine der herhalde diyor bu sure asır suresidir diyor vel asır diye başlayan evet kardeşlerim sabır hakikaten çok çok önemlidir karşıdakinden gelen bir bela, bir musibet bir sakarlık, bir yanlışlık bir cahillik olabilir aynı hareketle sen davrandığında senin ondan hiçbir farkın kalmaz onun için Allah güzel muamele yapın yumuşak söz söyleyin diyor ve yumuşak söz hikmettendir diyor Allah da kime hikmet verirse, kimi severse onu dinde fakir kılar kardeşlerim onu kabiliyetli kılar Allah hepimizi sevsin sevdiği amelleri işlemeye nasip etsin eğer bunun zıttına gidersek Allah muhafaza, heva, tasur, kibir böbürlenme hep bunlar akabinde gelecektir yani fıtri hasretleri şöyle bir koyun eğer hak istenen sende yoksa inanın o zıttı olan muhakkak sende hani imanın şubelerini anlatırken ne diyorduk? haya imandan bir şube hayasızlık o da küfürden bir şubedir evet kardeşlerim insanlara en güzel şekilde nasiyatta bulunma onlara hayra anlatma güzel muamele kapsamındadır yine şuna da dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim nasihat, nasihata muhatap olanla senin aranda gizli olan bir şeydir aksi halde o nasihatlıktan çıkar nasihat, rahmet şefkat ve gayret suretinde muhataba yapılan bir iyiliktir rahmet ve yumuşaklıktan kaynaklanan ihsandır nasihat edenin yaptığı nasihat ile muradı Allah Azze ve Celle'nin rızası ve mahlukatına yönelik iyiliktir Allah bunu isteyenlerden eylesin Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Yine nasihatta dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi inşallah dağılmaz mesela çünkü o duyuyorum, bu duymuyorum, ses kesik kesik deyince anlattığıma da e, uymak da gerekiyor. Ters düşmemem gerekiyor. Nasihatla ayıplamayı birbirine karıştırmamak gerekiyor Allah kendisine mağfiret etsin İmam-ı şöyle diyor adamın birisi toplum içinde birini e, ayıplarken görünce bir adam diyor ona toplum içinde nasihat etme çünkü toplum içinde birine nasihat azarın bir çeşididir diyor beni yalnız gördüğünde gel İstediğin kadar anlat, dinlerim. Ama sakın a toplum içinde bana nasihat etme, çünkü bu nasihat değil azarın bir çeşididir. Diyor. Aleykümselam bana mutla, nurettin hoş geldin. Anlatabildim mi? Nasihat ile ayıplamayı birbirinden ayıran tek şey niyet ve ustupdur kardeşlerim. Allah Resulü anislat ve selam hata durumunda bile azarlamayı şiddet göstermeyi yasaklamıştır. Evet. Düşünün bir mümin hata gördüğünde örter, nasihat eder, facirse münafıksa rencide eder ve ayıplar. İnsanların gözleri önünde kardeşine emir veren onu rencide eder nasihat etmeyi kastedenle rezil etmeyi hedefleyen birbirinden anlattıkları söz hareketlerle hep farklıdır güzel muamele müminin alametidir kardeşlerim Allah her halükarda bizleri rıfkla güzel muameleyle amel edenlerden eylesin Evet. bir gün sahabelerden bir tanesi namaz kılarken hapşırıyor cemaatta birisi de tutuyor yerhamı kerlah diyor Allah sana merhamet etsin namazda adama ters ters bakıyorlar ne oluyorsunuz niye bana bakıyorsunuz diyor bu sefer namazda gayriye diyarı konuştuğu için herkes bacaklarına vuruyor, ellerine vuruyor yani sessiz olması için. Ben diyor sustum diyor. Sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selam verdiğinde ne beni azarladı ne bana vurdu ne de kötü söz söyledi diyor. Ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha yumuşak daha güzel öğretici görmedim diyor bize dedi ki diyor namazda insan kelamından hiçbiri caiz değildir ancak namazda tesbih tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir diyor evet bunu müslümün kitabı salatta bulabilirsiniz kardeşler bakın adam Allah kendisine rahmet etsin sahabeden namazdayken hapşırana cevap veriyor arkasından konuşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadece namazda diyor insan kelamı konuşması caiz değildir diyor. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an'dan ibarettir diyor. Evet. Bak ne kadar güzel anlamış. Allah bizlere de böyle anlayış yaşamı anlatmayı nasip etsin kardeşlerim. Yine düşünün Enes diyor ki biz diyor bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Yolda giderken Bir bedevi diyor geldi Sertçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hırkasını çekti Öyle oldu ki diyor Boyunun yan kısmına diyor Bedevinin çekmesiyle kan oturdu diyor Sonra bedevi Ey Muhammed Allah'ın sende olan malından bana da versene dedi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dönüyor gülüyor ve ona istediğinin verilmesini emrediyor kardeşlerim anladın mı Kemal bu da demek ki Allah Azze ve Celle bizlere dinde yumuşak olmayı, insanlara güzel muamele etmeyi getiriyor aynı hareketi kendi nefsimize düşünelim aleyküm selam hakikaten Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği mal sahibi olalım hakikaten ihtiyaç içinde birisi de gelsin biz yolda giderken sertçe böyle kazağımızdan çeksin ve giymiş olduğumuz kazak da boğazımıza kan otursun ve adam şu yanındaki maldan bana da versene desin biz de ona gülelim ve bu adamın ihtiyacı neyse görün diyelim bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda bize örnektir kardeşlerim Allah umanlar için ahireti zikredenler için en güzel numune Allah'ın Resuludur Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin görülen hatalarda, kusurlarda sabırlı olmayı ve insanlara güzel muamele yapmayı bizlere nasip etsin. Yine dikkat ederseniz bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Yahudi bir grup gelerek selam veriyorlar. Ama selamlarında Aleykümselamlar amutuna. <gülüyor> Esselamu Aleyküm değil de Esselamu Aleyküm yani Ölüm üzerinize olsun Böyle selam verdiklerinde Ayşe annemiz çok kızıyor Ölüm sizin üzerinize olsun Allah size lanet etsin diyor Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Ya Ayşe Öyle deme Allah yumuşaktır bütün işlerde yumuşaklığı sever. Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü görmedin mi ne dediklerini duymadın mı evet duydum sen duymadın mı ve aleyk sizin de üzerinize olsun dedim diyor. Çünkü Allah kafirlerin duasını kabul etmez müminlerin duasını kabul eder. Düşünün şimdi birisi gelip de şu odada şu inanan topluluklara Esselamu Aleykum Ölüm üzerinize olsun dese Kaç kişi kılıca sarılır? He abrek Aleyküm selamlar Allah hepimize hayır nasip etsin Kardeşlerim Yani bir Amel Dikkatinizi çekmek istediğim noktalar bu Burada Burada söylenen şeyde nedir? bir söz e zaten bundan bahsediyoruz geliyorum yavaş yavaş geliyorum aleyküm selam yumuşaklık her nerede bulunursa onu süsler yumuşaklık bir şeyden sökülüp alındı mı onu çirkinleştirir diyor Allah yumuşaktır yumuşaklığı sever şiddete ve başka şeylere bahşetmediğini yumuşaklığa bahşeder diyor değil biz yeni açtık düşünün mescide bevleden o insandan her zaman misal veriyoruz Allah kendilerine rahmet etsin sahabeler onu hemen mani olmaya, engellemeye çalışıyor düşünün hangimiz olsak aynı hareketi yapmaz mıyız birinin mescidin içine bevlettiğini görsek ne yaparız muhakkak mani olmaya çalışırız değil mi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bırakın diyor adam işini görsün adam işini görüyor bir kova su istiyor yerine döküyor ve adamı çağırıp ne diyor? Be adam, mescitler bevletme yeri değil. Mescitler Allah'ı zikretme ve secde etme yerleridir. Sakın bir daha böyle bir hareket yapma diyor. Bedevi kafasını sallıyor, asabına dönüyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Diyor. Allah bu beş kelimeyi anlamayı hayata geçirmeyi nasip etsin kolaylaştırma zorlaştırmama huzur verme nefret ettirmeme ve müjdeleyindür. dinin sahibi Allah kardeşlerim evet Rabbim hepimize hayır nasip etsin sözün güzelini söylemeyi ona uymayı nasip etsin kardeşlerim nasıl ki sahabeler Allah Resulü'nün sözlerini hareketlerini yapmış olduğu mimiklerine kadar taklit ediyorlarsa unutmayalım ki insanlara bir şey anlatan davetçiler de karşıdaki muhataplarına kendi güzel ahlaklarını verir İnsanlar davetçiye en ince bir nazarla bakarlar. Davetçi her zaman mercek altındadır. Yaptıklarını, söylediklerini, özel hallerini, genel davranışlarını insanlar her zaman ne yapar? İzlerler. Ayrıca görünüşüne de bakarlar. Çünkü görüntü insanın bir yerde içinin aynasıdır. Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi, <Gülüyor> yani İsra suresinde yanlış hatırlamıyorsam 81-85'lerde olsa gerek herkes bulunduğu hal üzerine amel eder diyor yani insanın kabında ne varsa dışına sızdıracağı da nedir? odur içinde bal olanın dışına sızacağı bal sirke ise sirkedir Allah hepimizi içi ve dışı bir olanlardan eylesin. O davetçilere örnek olan Resullere baktığımızda her zaman sadeydi. Şatafattan uzaklardı. Hiçbir zaman insanlara tepeden bakmaz, hiçbir zaman insanlardan kendilerini soyutlamazlardı. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi üşümesin diye bir kazak örüp verdiğinde sahabenin bir tanesi tutup ey Allah'ın Resulü onu bana hediye etsene onu bana versene dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ona vermiştir sahabeler kınamış onun ona ihtiyacı vardı neden onu ondan istedim deyince öldüğümde onun kefen olarak sarılmasını istedim diyor onun elbisesine kefenlenirsem azap olmayacağını zannediyorum diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim peygamberlerin o hidayet rehberlerinin yaşantısı her zaman vasattı ve bizim için her zaman örnekti düşünün Allah Azze ve Celle kitabında Rabbı İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana tabi tutup da bu kelimeleri taslamam yerine getirince ben seni insanlara imam kılacağım dedi İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Zürriyetime de Allah Azze ve Celle ahdim zalimleri kapsamaz buyuruyor Bakara 124'te yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti i kerimede kardeşlerim ahdim zalimleri kapsamaz sözünün nasıl ile İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyeti içinde önderliğe müstahak olmayan asi ve nefsine karşı zalim kimselerin bulunduğunu haber veriyor İşin başı ve en tepe noktası insanlara sözlerinden önce fiillerimizle davet etmemizdir Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah her şeyde Allah'ın kelimesini yüceltmek amacını güden samimi kullardan eylesin bizlere eğer bizim derdimiz tek derdimiz Allah'ın izzet ve şerefi olursa ve Allah'a davet etmek olur başka bir niyet olmazsa Allah muhakkak bize yardım eder Rabbim bizleri güzel muamele edenlerden doğru olanlardan eylesin yine kardeşlerim davet eden insanın en önemli dikkat etmesi gereken meselelerden bir tanesi de vera sahibi olması gerekir çünkü vera haramla karışmış gibi görüyorsa davetçiye birçok mübahı terk ettirir haramdan davetçinin şiddetle sakınması gerekir haram olan her şeyden uzak durması gerekir çünkü davetçi alel bir şey işlediğinde arkasındaki insanlar çok rahatlıkla günaha sevk olur. Allah bizleri hayırda yarışanlardan eylesin. Ve hayırda yarıştıranlardan eylesin. Çünkü şüpheli şeylerden sakınma, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi müslümanlığının güzelliğindendir eğer ihlaslı samimi takvalı olursa bir davetçi davet ettiği muhatap olduğu insanlar da ne yapar onlar da Allah'tan korkan helala harama dikkat eden şüpheli şeylerden uzak duran insanlardan olur unutmayalım ki kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal da belli haram da belli. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Davetçinin gündeme getirdiği en önemli meselelerden bir tanesi tevhidden sonra helal ve haram konusu olması gerekir. Ve kendisinin de buna uyması gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Onun için dikkat ederseniz her peygamberin bir mesleği vardı. hiçbir zaman el açmazlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her peygamber koyun çobanıydı diyor ben de diyor Mekke'de şurada şöyle şöyle şöyle çobanlık yaptım diyor Allah hepimize helal rızık yemeği nasip etsin kardeşlerim en ufak bir haramın girmesi dinin bozulmasına ve tamamen ahlakın ailenin yıkılmasına gidiyor çünkü haram lokma Allah korkusunun zayıflamasına ahiret inancının yavaş yavaş yıkılmasına sebep oluyor. Onun için davetçinin helalı haramı gündeme çok çok düzgün bir şekilde getirip kendisinin duyması gerekir. Eğer bunu yapmayıp zıttına hareket ederse unutmasın ki düşünün Bukhari'nin naklettiği bir rivayette <gülüyor> bir adam diyor cehennemde getirilir. Hatırladınız mı? Bağırsakları çıkartılır ve değirmenci merkebinin etrafında dolandığı gibi onun etrafında döner, döndürülür diyor. Oradakiler toplanır. Gelir. Ey filan senin halin nicedir? Sen bize dünyadayken iyi anlatırdın maruf emreder münkerden nehyederdin senin bugün şanın nicedir diye sorduklarında evet ben size iyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım sizleri münkerden nehyederdim ama kendim geri durmazdım işte gördüğünüz gibi halim böyle diyor Allah böyle duruma düşmekten bizi beri kurursun kardeşlerim davetçi insanın helalı haramı marufu münkeri öğretip kendisinin de buna uyması gerekir buna uymadığı zaman ahiretteki belası da budur yine kardeşlerim davetçinin doğru olması gerekir Allah Azze ve Celle Ey iman edenler Allah'a karşı takval olun ve sadıklarla birlikte olun diyor. Davetçi öyle bir ahlaka sahip olmalı ki bu sahip olduğu ahlaka sarılarak insanlar ona çok rahatlıkla yaklaşabilmelidir. Aleykümselamu rahmetullah. Çünkü doğruluk davetçinin gizli ve aşikar bütün söz, fiil ve davranışlarını kapsamalı verdiği sözde muamelesinde hep dürüst olmalıdır birine söz verdiğinde bir mani çıktığında muhakkak mazeret getirip gelemediğini karşı tarafa bildirmesi gerekir Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim dürüstlük insana her zaman hayır kazandırır ve imanın şubelerindendir düşünün münafıkların hasletlerinden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söz verir sözünde durmazlar doğru konuşmaz yalan söylerler emanet edildiğinde emaneti yerine getirmezler ve nizalaştıklarındaysa yani tartıştıklarındaysa durulmazlar hatta diyoruz işte bu dört haset kimde ise diyor o halis bir münafıktır diyor. Allah bize bu durumlardan beri eylesin kardeşlerim. Onun için davetçide bu vasıflardan hiçbirinin olmaması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a bakın. Muamellerinde mesela birinden at pazarlığı yapıyor anlaşmayı yaptıktan sonra dur bekle diyor hemen diyor paranı getireyim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parayı almaya giderken bir bakıyor ki adamın bir başkasına atı satmaya çalıştığını görüyor hemen dönüyor adam diyor sen bunu bana satmadın mı edebi daha hiç tınlamadan satışına devam etmeye çalıştığında sahabeden bir tanesi adam diyor ki bana şahitini getir diyor Bedevi, estağfurullah tam bu esnada sahabenin bir tanesi ey Allah'ın Resulü ben sana şahidim diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedevi'yi bırakıyor bu sefer sahabeye dönüyor be adam diyor sen olayı görmediğin halde, ikimizin arasındaki anlaşmayı da bilmediğin halde bilmediğin bir şeye nasıl şehadette bulunacaksın diyor Allah Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sahabe diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Ey Allah'ın Resulü diyor. Sen ki nefsinden, hevandan konuşman, senin söylediğin her şey vahiydir, doğrudur. Buna binaen buradaymışım, görmüşüm gibi ben şahitlik yapıyorum deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahabe hangi vakada şahitlik yaparsa bunun şahitliğini iki yazındır. diyor evet kardeşlerim dürüstlüğün doğruluğu insana kazandırdığı hayra bakın muhakkak dürüstlük insana hayır verir her halükarda doğru olma dürüst hareket etme davetçinin dosturlarından olmalı düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben size şu dağın arkasında bir ordu var desem ve size saldırmak için hazır bekliyorlar desem ne dersin sorusuna Mekke toplumu ne demişti evet sen Muhammed'in eminsin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Allah'ın Resulüyüm gelin bir olan ilaha hiçbir ibadetinizde şirk koşmayın latı, menatı, uzayı hübeli bırakın deyince Allah rızalısalat ve selamıştı. Işte o zaman yalancılıktan suçladılar. Ama biz her halikarda dürüst olmamız gerekiyor kardeşlerim. Ve Allah hepimize bu hadisle amel etmeyi nasip etsin. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığın güzelliğindendir. Dizginleri salı verme dilini kötü kullanmandandır dilde esas olan korunması muhafaza edilmesidir düşünün Allah Resulü ve Vesselam'ın kişinin her duyduğunu söylemesi her duyduğunu nakletmesi kendisine yalan olarak yeter diyor öyleyse davetçi insanın Allah'ın dinini öğrenen yaşayan anlatan insanın her duyduğunu anlatması değil doğru olduğunu doğru olan sözlerin aktarılması gerekir yine kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin davetçide bulunması gereken en önemli vasıflardan birisi de onun mütevazı olmasıdır birisi geliyor peygamber aleyhisselamı görünce tir tir titremeye başlıyor korkuyor adam diyor benden niye korkuyorsun ben diyor taşın üzerinde et kurutan bir koca karnın oğluyum diyor ben Allah'ın Resulüyüm kral değilim diyor evet kardeşlerim kendini beğenmiştik ucup kibir büyüklenme nimeti vereni unutmaya götürür insana bu taifeden olan da ancak iblisin avanesi olur düşünün iblis büyüklendi kibirlendi ve Allah Azze ve Celle'nin emrine ne yapmadı uymadı hiçbir müslümana da bu huyu ne yapmaz yakışmaz yani kendini beğenmiştik gurur hiçbir müslümana yakışmadığı gibi davetçi bir insana da ne yapmaz yakışmaz aksine nerede olursa olsun bu huy her zaman insanlara ne yapar nefreti getirir onun için kardeşlerim kendini beğenmişlik gurur kibir birden de oluşmaz Rabbim hepimize mağfiret etsin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin birine met ettiğini görürseniz yüzüne toprak serpin diyor yani Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani öğülecek neyimiz var? Birinin birini övdüğünü görünce onun boynunu kırdın. Onu öldürdündür. Demek ki birinin birine yüzüne övülmesi onun gururunun okşanması, yani övlen insanın ahlakının değişmesine sebep oluyor. Yazık sana diyor kardeşinin boynunu kırdın onu öldürdün diyor Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim öğrenilen ilimle insanların yanına çıktığında Allah onlara karşı kibirlenen değil gurura kapılan değil hatta fası bile gördüğünde ona üstünlük taslayan böbürlenen değil güzel bir muamele yumuşak bir uslupla hareket edenlerden neylesin. Her bilenin üzerinde bir ilim var, bilen vardır kardeşlerim. Bu ta semaya kadar gider. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Müslüman Rabb'inin dinine dönmüşse bu cahil değildir. İlmi kısır olabilir, önemli değil ama bizler birbirini tamamlayan insanlarız düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan soruları düşünün en hayırlı amel hangisi vaktinde kılınan namaz diyor birisi geliyor aynı soruyu soruyor kızma diyor birisi geliyor sorma diyor birisi geliyor anaya babaya diyor düzgün muamele etme birisi geliyor Allah yolunda cihat diyor sesim bozuldu mu? Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Rabbim bizlere mütevazı olmayı, hayırlı olmayı yok, kablo oynama yok yumuşak muamele etmeyi nasip etsin ve arkadaşlarına çok dikkat eden samimi kullardan eylesin aleyküm selam çünkü eğer sadıklarla beraber değilsen muhakkak lalkavuklarla berabersin lalkavukluklar önde giden samimi insanların bile ahlakının bozulmasına, dejenere olmasına ve artık benden başka yok demeye başlarsın. Halbuki hepimiz bir kuluz, hesap verecek bir kuluz ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile diyor amelimle cennete giremem, Allah rahmet etmedikçe derken sen de mi? Evet diyor ben de. Allah hepimize mağfiret etsin amellerine güvenen değil Allah'ın rızası için çaba gayret sarf edenlerden eylesin bizlere kardeşlerim yine davette en önemli meselelerden bir tanesi de cömertlik, ele açıklık olmaktır zaten Allah Azze ve Celle kitabının hemen girişinde onlar hem yer Allah'ın verdiğinde hem de Allah yoluna infak ederler diyor Aleykümselam ve Rahmetullah. Bu aynı zamanda da peygamberlerin sünnetleridir kardeşlerim. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'a melekler geldiğinde, insan kılığında onları hiç tanımadığı halde hemen bir hayvan kesiyor önlerine getirdiğinde onlar yemeyince korkuyor. Korkma ya İbrahim. Biz Allah'ın elçileriyiz diyor. Demek ki ele açık olma, cömertlik yedirme, içirme davetçilerin en önemli vasıflarından bir tanesi Rabbim hepimize mağfiret etsin Allah Resulü ve Selama' baktığımızda kardeşlerim hayır konusunda esen rüzgardan daha cömertti fakirlikten hiç korku duymayan birisiydi o kadar bağışta bulunurdu ki eve geldiğinde kendine yiyecek bir şey dahi kalmazdı. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz. Aynen onun peşinden giden eşleri sahabeleri de aynı. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah reçel aleyhissalatü eli çok cömertti. Ve onun o cömertliği birçok insanın kalbinin İslam'a ısınmasına sebep oldu düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor kendisine bir şey istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona iki dağ arasında olan davar sürüsünü veriyor adam kavmine dönüyor geliyor diyor ki ey kavmin müslüman olun diyor Zira diyor Muhammed fakirlikten hiç korku duymuyor. Öyle bir bağışta bulunuyor ki diyor. İşte cömertlik, ele açıklık karşıdakinin hidayetine sebep oluyor. Onun için İslam'da müellefetül gulub yani kalbi İslam'a ısındırılacak insanlara her zaman bir şeyler verilir. İşte bu da peygamberin sünnetindendir kardeşlerim aynen Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem hediyeleşin birbirinizi sevindirin diyor Müslümün kitabı feda ile bakarsanız hediyeleşin birbirinizi sevin diyor sevgi hediye ile mi olur kardeşlerim verilen hediyenin özel anıları ona kazandırdığı bazı anılar vardır aleyküm selam Allah hepimize mağfiret etsin cömert olmayı nasip etsin çünkü cimrilik münafıkların halleri olduğu gibi onların eşleri de cimridir diyor onların eşleri de eli sıkıdır diyor demek ki Kişi imanı arttıkça, imanı iyice yer ettikçe, arkasından fedakarlık, özveri de bulunma, cömertlikle fedakarlık arasında güçlü bir bağ ilişki doğacaktır. Aliküm selam varan mutlu. Allah ve selamın terbiyesinde büyüyen sahabeler varlarını yoklarını hep Allah yoluna infak etmişlerdir hatta İbn Ömer'in hayatını okursanız kölelere nereden geliyorsunuz diyor Allah'a kulluktan diyor yani mescitten geliyoruz. Allah'a kul olan bana kölelik yapamaz diyor onları azat ediyor köleler diyor ki ey İbn Ömer sen bizi azat ediyorsun ama bizim hiçbir şeyimiz yok köleyiz Yaşemizi de versen en azından bize bile sermaye versen dediğinde i̇bn Ömer onlara sermaye de veriyor. Onlar gülerek, sevinerek gittiklerinde i̇bn Ömer'e gelip diyorlar ki Ey i̇bn Ömer bunlar seni aldatıyor. Yani haksız bir şekilde sana duygu sömürüsü yaparak senin vereceğini bildiği ve bildiğin kelimeleri söylüyorlar deyince İbn Ömer ne diyor bakın biz de Allah uğruna aldanırız diyor. Yani İbn Ömer gibi birisi onların aldatmaya çalıştığını anlayamayacak kapasitede birisi değil. Aksine onlardan meseleyi çok çok daha iyi kavramasına rağmen onlara bakın bir davetçi de olması gereken vasıfları söylüyor biz de Allah uğruna aldanırız diyor karşıdaki istediği kadar kendini aldattığını zannetsin net geliyor mu? kardeşlerim eğer biz böyle bir ahlaka sahip olacak olursak böyle cömert olursak peygamberin sünnetine uymuş oluruz cimrilik hiçbir zaman hiçbir müslümana yakışmadığı gibi onun afetlerindendir davetçiye de hiç gitmeyen bir şeydir Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cömert insan Allah'a yakındır diyor cennete yakındır insanlara yakındır cehennemden uzaktır Cimri de Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır diyor. Evet, hadisi tekrarlayayım kardeşlerim. İmam Tirmizî naklediyor bir rivayeti, kitabı birde bulursunuz. Cömert insan Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, cehennemden uzaktır diyor cimri Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzaktır. Cehenneme yakındır diyor. Aleykümselam benim, aleyküm. tebrikat. Allah hepimizi cömert, ikram sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Halk arasında da güzel bir söz vardır. Cimri diyor, mal toplar, biriktirir ama dost kaybeder diyor. eğer hakikaten inanıyorsak, davetçi isek davetçi peygamberin ahlakıyla ahlaklanmalı onun mirasına konmalıdır kardeşlerim ama bunun yanında israftan savurganlıktan, pintilikten her türlü şeyden de uzak durması gerekir amin, ecmain. yine kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin ilimsizce boş sözlerden uzak durmak gerekir kişilere yapılacak söz kişilere anlatılacak davet her zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden olmalıdır maruf dediğinde marufu bilmeli münker dediğinde ise münkerin ne olduğunu bilmelidir marufa sen maruf yani iyiye sen iyi, iyi kötüye sen kötü demeyeceğim Allah iyi Allah kötü diyecek bu şekilde anlatıldığında muhakkak ki fayda verir Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah hayırdan ayırmasın Allah'a ve Resulüne itaat eden ve ona harfiyen uyanlardan eylesin. Düşünün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam saflarınızı diyor düzeltin. Safların düzgünlüğü namazın düzgünlüğündendir, tamamındandır diyor. Aleyküm selamun hoş geldiniz efendim. Öyleyse davet de insanları fırkalaştırmamalı davetçi insan anlattığı şeyle kalpleri ihtilaf değil Allah'ın yoluna sıkı sıkı bağlanmaya itmelidir Allah hepimize salih niyetle boyun eğen ve hakka davet edenlerden eylesin kardeşlerim davetçinin din hususunda İslam'dan razı olması Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini öğrenip öğretmesi gerekir. Eğer kişi Allah'ın dinini Allah'ın tamamlandığı bu dini kendisine malzeme yaparak insanlara aktarırken adres olarak kendini gösteriyorsa bu bir davet değil ancak bir fırkanın çıkmasıdır. Hoca Efendi hutbeye çıkmış insanlara vaaz ediyormuş işaret parnağıyla ey cemaat demiş namazı kılın orucu tutun hacı yapın zekata gelince baş parnayla da kendini gösteriyormuş zekatınızı da verin ha diyormuş davetçi böyle hareket edemez davetçi her zaman izzetli namuslu cömert olmalıdır. Hiçbir zaman anlattığı insanlardan ücret istememelidir. Çünkü allah Azze ve celle kitabında "Sen onlara bir şey anlı, sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara zor geliyor da onun için iman etmiyorlardır. Senin görevin anlatmak. Onlarınki de tabi olup olmamak diyor. Onun için kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin, Müslüman her zaman iffetli, dürüst, ahlaklı, cömert ve tok gözlü olmalıdır. Gözünü açtığında, aç gözlülük yaptığında, dilencilik yaptığında, karşıdaki insan senin sözünü artık dinlemez sen de onun ahlakını düzeltemezsin dinini öğretemezsin ancak dalgavuklar takım olur o kadar aleyküm selam amin Allah hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim düşünün Allah Resulü ve vesselamın karnına taş bağlayıp günlerce gezdiği yok mu bir adam geliyor ey Allah'ın Resulü bittim açlıktan dayanacak gücüm kalmadı dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kim doyuracak demiyor Enes'i eşlerinin yanına gönderiyor Enes yanlarında bir kuru ekmek dahi yok diyor ve akabinde bunu kim doyurur Allah ona hayırda kılsın dediğinde sahabenin bir tanesi götürüyor kendi eşine çocuğuna ihtiyaçları olan az bir şeyi dahi yedirmiyor ve onu razı ettiğinde sabah mescide getirdiğinde Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor Allah onlara hayret etti kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler Allah onlardan daha oldu diyor Allah böyle amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim sahabenin birinin gelip dediği gibi ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel öğret ki Allah sevsin öyle bir şey öğret ki insanlar sevsin dediğinde dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin diyor. İnsanların elindekinden yüz çevir ki insanlar da seni sevsin diyor. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın.